İklim adaleti talep eden öğrencilerin yanında olmalıyız. Jonathan Ishm ve Lee Smiley Guardian 30 Ağustos 2019. Bazen de öğrenciler öğretir. Bu hafta 16 yaşındaki Greta Thunberg sıfır karbon salımı yapan bir yelkenliyle İklim Değişikliği Zirvesi'ne katılmak üzere New York şehrine geldi. Gezi'nin amacı mı? Bir öğretme anı diyelim ona. Geçen yıl boyunca Greta ve dünyanın dört bir yanından iki milyon genç kız ve genç erkek siyasi liderlerinin fosil yakıt çağına son vermesini talep ederek iklim adaleti için okul grevine çıktı. İşte şimdi de bu gençler Genç olsun, yaşlı olsun bütün insanlar için 20 Eylül 2019'u Dünya İklim Grevi Günü ilan ettiler. Herkes için tarihi bir gün. Kolej ve üniversite hocaları olarak bizler Middlebury ve Swarthmore kolejlerindeki öğrencilerimizden iklim adaleti için ayağa kalkma konusunda doğrusu pek çok şey öğrendik. Bu öğrencilerimiz İklim Hareketi'nin ön saflarında dünya çapında fosil yakıtlardan, yatırımlardan çekilmesi kampanyasını başlattıkları gibi, 350 Org ve Gün Işığı Hareketi, Sunrise Movement örgütlerinin kurucuları da oldular. Kahverengi, siyah ve yerli genç aktivistlerin kudretli fosil yakıt şirketlerine cesurca kafa tutmaları, bize tüm adalet mücadelelerinin bir noktada nasıl kesiştiğini öğretti. Dolayısıyla 20 Eylül'de biz hocalar, dünyanın her yerinde gençlere katılmayı, derslerimizi iptal etmeyi ve greve gitmeyi planlıyoruz. Yedi meslektaşımızla birlikte bir açık mektup yazıp, her yerde meslektaşımız hocalara şu çağrıda bulunduk. Ders notlarınızı bir kenara bırakın ve size en yakın yerde iklim grevi yapan öğrencilerinize katılın. Greta'nın dediği gibi, Evimiz yanıyor, öyleyse biz de evimiz yanıyormuş gibi davranalım. Bazı eğitimcilerin ve onların patronlarının greve gidilmesine itiraz edebileceklerini anlıyoruz. Okulda geçen zamanın değerli olduğu, öğretme fiilinin de saygın bir sorumluluk olduğu doğrudur. Bazı öğrencilerin aileleri bir tam gün boyunca derslerin iptaline karşı çıkabilir. Ayrıca bir tam günü ödev yapmadan geçirme ihtimaline rağmen, gene de greve gitmek istemeyen öğrenciler olabileceğini de unutmayalım. Öğretmemenin, öğrenmeyi reddetmek anlamına geldiği yolunda bir argüman da ileri sürülebilir tabii. Biz aynı fikirde değiliz. İklim adaleti adına greve gitmek, öğrenme ediminin yüksek sesle onaylanmasıdır aslında. Öyle anlaşılıyor ki dünya gençliği ta başından beri öğretmenlerini dikkatle dinliyorlarmış meğer. Bu gençler iklim yıkımı bilimini anlıyorlar. Tarihten ders çıkartıyorlar, piyasa güçlerinin karmaşıklığı ve kirletmenin gerçek maliyeti konularıyla baş edebiliyorlar. Beşeri bilimler ve sosyal bilim derslerinde kıyıda köşede kalmışların seslerini işitiyor ve ardından da onların haysiyetini ve insaniyetini sanatları aracılığıyla onurlandırıyorlar. Öte yandan öğrencilerimizin, hepimizin iklim yıkımı ve adaletsizliği konusunda daha öğrenecek pek çok şeyi olduğu da kuşku götürmez. Dünyanın dört bir yanında güz sömestr derslerimizi planlarken biz eğitimcilerin ne yazık ki öğretecek bol bol yeni malzememiz var. Temmuz, kayıtlara geçmiş en sıcak ay olduğu gibi 20. yüzyıl ortalamasından daha sıcak olan kesintisiz 415. aydı da aynı zamanda. Avrupa bu yaz kavruldu, Kuzey Kutbu ve Grönland rekor hızda eridiler. Sömürgeciliğin ve küresel eşitsizliğin mirası, siyah, kahverengi ve diğer marjinalleştirilmiş halkları tehlikeye atmaya devam ediyor. Haziranda Hindistan'ın yüzlerce köyü tarihi kuraklık yüzünden tahliye edilmek zorunda kaldı. Oysa o köylüler krizin çıkmasında en az sorumluluğa sahiptiler. Tehlike çanları çalmaya devam ediyor ve çan sesleri her yıl daha yüksek çınlıyor. İşte bu yüzden her şeyden önce biz eğitimciler iklim hareketinin güçlenmesine yardımcı olmak zorundayız bu eğitim yılı başlangıcı da önemli bir an teşkil ediyor. Dünyanın gözü gençlerin üzerinde. Onlar, dünya kudret merkezlerinde henüz kök salmamış bir vizyon ve kararlılık göstermekteler. Öğrencilerimiz, beklediğimiz değişim biziz diye seslenmeyi seviyorlar. 2019 yılı güzünde bundan daha doğru bir beyan olamaz. Greta Thunberg, o cesur Atlantik yolculuğunu sürdürürken hiçbir eğitimci ona katılamazdı tabii ama hepimiz onun ardından gidebiliriz pekala. O kuşağın önündeki dönüm noktası niteliğindeki bu davayı desteklemek üzere harekete geçemezsek eğer, gençler nezdindeki itibarımızı kaybetme tehlikesiyle baş başa kalabiliriz. Yazanlar Jonathan işim. Middlebury Koleji'nde Ekonomi ve Çevre Araştırmaları Profesörü, Lee Smythe ise Swarthmore Koleji'nde Barış ve Çatışma Araştırmaları ve Sosyoloji Profesörüdür. Çeviren Ömer Madra Arkası yarın, açık mektup için ve imzalar için bakınız yarın. İklim acil. Amazon'da, Afrika'da, Alaska'da, Sibirya'da, Kutuplarda, İzmir'de, Tunceri'de ormanlarımız kavruluyor. Buzlarımız, buzullarımız eriyor. Her yeri sular seller götürüyor. Canlılar alemi hızla tükeniyor. Time <gülüyor> Hazırlayıp sunanlar, açık radyocular.